Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Şu gelen Resulullah'ın devesi Adba değil mi? Evet o Üstündeki de kaçırıldığı söylenen kadın olsa gerek Gidip yardım edelim kadın perişan görünüyor Durun bir dakika Durun bir dakika onun gitmesine izin veremem. Allah beni esaretten kurtarırsa onu kurban etmeyi adadım. Ama bu nasıl olacak? Deve sana ait değil ki. Evet ona ait değil ama kurban etmeye de yemin etmiş. Ahali olan biteni peygamberimize anlattığında Resulullah tebessüm ederek şöyle dedi. ''Fesübhanallah, adbayı ne de kötü ödüllendirmiş. Allah onu devenin sırtında sağ salim ulaştırırsa deveyi kesecekmiş.'' Halbuki işlenmesi günaha yol açacak adağın da, başkasının malıyla yapılacak adağın da yerine getirilmesi uygun değildir. Allah'a isyan yolunda adak olmaz. Borcuna ve sözüne sadık olmanı beklerdim. Haklısın. Bu zamana kadar o kadar miktarı toparlayabileceğimi sanmıştım ama toparlayamadım. Ne oluyor arkadaşlar? Neden sesleriniz yükseldi? Peygamber Efendimiz duyacak. Rahatsız etmekten korkmuyor musunuz? Peygamberimiz... Bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu. Benim ey Allah'ın Resulü. Bunun üzerine Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu. Peki nasıl emredersiniz? Oh, çok şükür meseleniz çözüldü. Bilal şimdi ezanı okur. Hadi abdestlerinizi tazeliyin de namaza hazır olalım. Biz muhacirler buraya geldiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Sizler bize hem yuvalarınızı hem sofralarınızı açtınız. Yetmedi, bizim akrabalarımız bizimle savaşmak için geldiğinde canlarınızı bize siper ettiniz. Allah sizden razı olsun. Biz de İslamiyet'le tanışmadan evvel iki kardeş kabile birbirimizi öldürüyorduk. Yıllar önce birimizin işlediği bir suç yüzünden onlarca insan öldü. Halbuki atalarımız aynı, kardeş çocuklarıyız. Şunu demek istiyorum, kan bağı. İnsanları birbirine bağlamaya yetmiyor. Ama Peygamberimizin sayesinde doğruları öğrendik. 103. Bölüm. Suf ve ashabının ileri gelenlerinden Ebu Hureyre bir gün arkadaşlarının yanına uğramıştı. Arkadaşları hararetle konuşuyor. Geçen gün pazarda karşılaştık. Yüzümüze bile bakmadı. Neden? Sebebini bilmiyorum. Onun üzerinde o kadar emeğim var Hepsini içe sayıyor <gülüyor> İnsan bu kadar nankör olur mu? Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmezdi Senin hurma bahçende az mı oturduk? Başı dara düştüğünde hep sen yardımına koştun Evet ama bunların hiçbir önemi yokmuş demek ki Amra benimle görüşmek istemediğini söylemiş <gülüyor> Olacak iş değil Vefasızlığın bu kadarına pes doğrusu Selamun aleyküm Ve aleyküm selam Ebu Hureyre Hoş geldin gel otur şöyle Nasılsın görüşmeyeli? İyiyim hamdolsun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ ol. İstemeden konuşmanızı dinlemiş oldum. Bu yaptığınızın günah olduğu konusunda sizi uyarmak zorundayım. Günah mı? Neden? Çünkü arkadaşınızın gıybetini yapıyorsunuz. Ama yaşananları konuşuyoruz. Yalan söylemiyoruz ki. Size Resulullah'la aramızda yaşanan bir diyaloğu anlatayım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Buyur, seni dinliyoruz. Bir gün Resulullah, gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Biz de... Allah ve Resulü daha iyi bilir diye karşılık verdik. Resulullah kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Aramızdan biri ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorunca Resulullah söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şahit yoksa ona iftira etmiş olursun buyurdu. Hiç böyle düşünmemiştim. Sağ. Ol. Yalan ve iftiranın kötülüğünü biliyor ve bundan sakınıyordum. Ama az önce yaptığım şeyin yanlış olduğunu fark etmemişim. Biz de pek çok şeyi yeni öğreniyoruz. Bir de gıybetle ilgili şu var. Allah Resulü miraca çıkarıldığında şahit olduğu bir durumu şöyle nakletmiştir. Miraca çıkarıldığım zaman bakırdan tırnakları olan bir topluluğa arasladım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve bağırlarını tırmalıyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail, gıybet etmek suretiyle insanların etlerinden yiyen, ve şereflerine saldıranlardır cevabını verdi Yaptığımız şeyin bu kadar ağır bir bedeli olduğunu bilmiyorduk Allah'ım sen bizi affeyle Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım Peygamberimizin iki dudağınız arasındakine sahip olun derken Ne demek istediğini daha iyi anladım Allah senden razı olsun Hepimizden razı olsun Allah Resulü bazı ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına gider, bu vesileyle gelip gidenlerden ve alınıp satılanlardan da haberdar olurdu. Hayırlı işler, bereketli kazançlar. Sağ olasın. Yemen'den gelen en iyi kumaşlar burada. Güzel kokularım var. Medine hurmalarının en güzeline gelin. Yeni ürün bunlar. Taze hurmalar, kuru hurmalar, hurma özleri hepsi burada Şuradan bana bir ölçek tartar mısın? Tabii, başka bir isteğin var mı? Peygamberimiz pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti Resulullah geldi Buyurun ya Resulallah, hoş geldiniz Peygamberimiz hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Efendimizin parmakları ıslanmıştı Satıcıya ıslaklığın sebebini sordu ah, Yağmur yağdığı için ıslandı ey Allah'ın Resulü Peygamberimiz öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi dedi ve devam etti Müslümanlar arasında aldatma olamaz Bizi aldatan bizden değildir Ümmü Beni Enmar diye bilinen Kayle, ticaretle uğraşan yaşlı bir hanım sahabiydi. Yıllardır bu işle meşguldü ve iyi bir tüccardı. Alışveriş yaparken uyguladığı bir yöntemin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Konuyu Allah Resulüne sormaya karar verdi. Bastonuna dayanarak Hazreti Peygamberle görüşmeye gitti. Ey Allah'ın elçisi Ben ticaretle uğraşan bir kadınım Bir şeyi satın almak istediğim zaman Verebileceğim miktardan daha düşük bir fiyat teklif ediyorum Sonra yavaş yavaş arttırarak düşündüğüm fiyata çıkıyorum Bir şeyi satacağım zamanda Önce satabileceğim fiyattan daha yüksek bir fiyat teklif ediyor Sonra yavaş yavaş inerek arzuladığım fiyata geliyorum Bu uygulamaya ne dersin uygun mudur? Peygamberimiz bu soruya şöyle cevap verdi Hayle böyle yapma Bir şeyi satın almak istediğin zaman Sana verilse de verilmese de Düşündüğün fiyatı söyle Bir malı satmak istediğin zaman Versen de vermesen de Yüksek fiyat değil satmak istediğin fiyatı söyle Peki Nasıl emredersen ya Resulallah Peygamberimiz Kimi zaman olaylara müdahale ederek Kimi zamanda sorulara cevap vererek Ticaret ahlakının nasıl olması Gerektiğini asabına öğretiyordu Zamanla pazar yerinin herkes tarafından bilinen kuralları oluşmuştu. Ey Müslümanlar! Beni iyi dinleyin. Size burada uygulanacak kuralları bildiriyorum. Peygamber Efendimiz çarşı pazarın işleyişiyle ilgili kurallar koydu ki bunların çoğunu biliyorsunuz. Ve çarşıların denetimi için daimi görevliler tayin etti Üçü erkek ikisi kadın beş kişi Bundan sonra çarşılarda kurallara uyulup uyulmadığını kontrol edecek Hanımlardan biri Semra Binti Nüheyk El Esediyedir Sorusu olan ona danışabilir Şimdi iyi dinleyin Terazi ölçümlerine dikkat edeceğiz Peygamberimiz ölçek Medininlerin ölçeği tartıda Mekkelilerin tartısıdır buyurmuştur. Malında kusuru olan bunu alıcının gözleri önüne serecek. Peygamberimizin aldatan benden değildir uyarısını unutmayın. Yine faizli işlem yapmak, kumar oynamak ve oynatmak, vergi kaçırmak, müşteri kızıştırmak, stokçuluk yapmak yasaktır. Bu temel konular hakkında bilgisi olmayanlar bizim pazarımızda satış yapmasın. Ayrıca Allah Resulü'nün şu tavsiyesini de size hatırlatırım. Bu dünya malı tatlı ve çekicidir. Kim onu tok gözlü bir şekilde alırsa o mal bereketlenir. Kim de onu aç gözlülükle ve ihtirasla alırsa bereketi kaybolur. Hırslı insanlar yiyip yiyip de bir türlü doymayan obur kimseler gibidir. Veren el, alan elden daima daha üstündür. Allah Teala'nın mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin buyurduğunu unutmayın. Allah'tan korkun ve onun emirlerine itaat edin. Ar Ar benim diyeceklerim bu kadar Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor onlarla sohbet ediyordu Bir ara durdu ve şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor dedi Cennetle müjdelenen bu zat da kim? Şu yaklaşan adamı kastetti sanırım Sakalından aldığı abdestin suları damlıyor Acaba onun cenneti kazanmasına vesile olan şey ne? Başka bir gün ashabı ile otururken Hz. Peygamber yine aynı şeyi söyledi. Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor. Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün aynı olay tekrar etti. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hz. Peygamberin cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Bu üçüncü oluyor. Peygamberimizin cennetlik olduğunu belirtmesinde bir hikmet vardır. Bu adamı takip edip gerekirse onunla vakit geçirip cenneti hak edecek ne yaptığını öğrenmem lazım. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Abdullah. Nasılsın? Hamdolsun iyiyim. Ama bir sorunum var. Hayırdır ne oldu? Babamla tartıştık. Üç gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. E bizde kal benim evim müsait Çok sevinirim İşte sana fırsat Abdullah Üç gün boyunca ne yap et bu adamın cennetlik olma sırrını öğren E ee, Abdullah yatalım mı artık ne dersin? Tabi yatalım ki sabah namazına rahat kalkalım Döşeğini benimkinin karşısına serdim. Rahat edersin inşallah. Niye rahat etmeyeyim? Ellerine sağlık. Allah rahatlık versin. Sana da. Bugün üçüncü gün. Gece boyu namaza kalktığını görmedim. Sabah namazına kadar uyudu. Sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini duydum. E, gündüzleri de farz ibadetlerinin dışında bir şey yaptığını fark etmedim. Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini duydum. Ağzından hiç kötü bir şey çıkmadı. Ama cenneti kazandıran ameli hangisi çözemedim. En iyisi kendisine sormak. Kardeşim sana bir şey itiraf edeceğim. Aslında ben babamla tartışmadım. Ama Hazreti Peygamber üç kere cennetlik bir adam geliyor dedi, üçünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir? Sadece gördüklerin, başka bir şey yapmıyorum. Peygamber Efendimiz hakkımda böyle bir müjde vermiş demek. Ne mutlu bana. Sadece bunlar mı? İbadetlerim gördüğün gibi. Ama bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem. İşte seni yücelten bu. Bizim yapamadığımız da bu.